Bir yaşam dili. Şiddetsiz iletişim. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Spatar ve Canan İrten. Bir yaşam dili şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben deniz. Bu programda yine e, Surahart'la devam ediyoruz. E, neydi Surahart diye e, hatırlamıyorsanız ya da bir önceki programı dinlemediyseniz. E, saygılı anne baba, saygılı çocuk kitabının yazarı Surahart, e, aile içi anlaşmazlıkları işbirliğine dönüştürmenin şiddetsiz iletişim L yollarını e, hayatı boyunca araştırmış. Uzun yıllar e, barış aktivisti olmuş. Krishnamurti'nin okullarında çalışmış biri. Daha sonra Marshall Rosenberg ile tanışıp e, çeşitli kitaplar yazmış. Onunla bir e, röportaj yapmıştık. Bugün de daha çok e, şidesi iletişimi ailede ve sınıfta uygulamak için... ...çok kıymetli bir araç olan... ...No Fault ...hatasız alan oyunundan söz edecek röportajında. Evet... ...bu kitabı e, Victoria Kindle Hudson'la... ...beraber yazmış... Bu, ...No Fault Zone'da beraber... E, ...hayata geçirmişler diyeyim... E, ...bizim de böyle bir şansımız oldu... ...Deniz'in aklına geldi sağ olsun... ...Sero Hart'la güzel bir röportaj yaptık... E, ...Şirvan'da tercümelerimiz... ...yardımcı oldu... ...evet... ...sor bakalım... <gülüyor> Evet, e, sorularımıza devam ediyoruz Suraharta. E, eğer öncekileri merak ederseniz radyonun web sitesinde kayıtlarını bulabilirsiniz. Soru şu: Anne babalar, şefkat dolu bir evde ortak yaratıcı bir süreç denemek isterlerse, bunu samimiyetle istekli bir şekilde yaparlarsa nasıl yapabilirler? Çocukları nasıl dahil edebilirler? When parents are sincerely interested in trying this out, trying a co-creative, uh, um, <laughs> where is that word? A co-creative experiment in, in, uh, in a compassionate home. How are we going to do it? Anne babalar için gerçekten çok önemli olan başka yöntemler de var, özellikle de şiddetsiz eşim uygulamayı heveslilerse, bunların ilki bence günlük bir kendine empati pratiği geliştirmek, günde bir ya da birkaç kez belirli bir süre kendine zaman ayırıp kendi içine dönmek, İçeride neler olduğuna bakmak, biraz şalkantı da hissediyorum, göğsümde bir gerginlik var, başka neler var, hangi duygular var? Bu durum için de benim için önemli olan ne? Niye günlük şekilde çalışırsanız o sizin için yeni bir kas haline gelir. Bana sorarsanız bu kendine empatikasını geliştirmek bir ebeveynin çocuğu için yapabileceği en önemli şey. Kendisiyle olan bağlantısı, çocuğuna verebileceği muhtemelen en önemli şey. Bu çalışmayı kendiniz yaptıkça gün içinde çocuklarınızla onların duygu ve ihtiyaçlarıyla bağlantı kurma kapasitenizin de arttığını göreceksiniz. Kendine empati benim anladığım şekliyle şiddetsiz iletişimin esas uygulamalarından biri. İyi haber bu çalışmayı her yerde yapabilecek olmanız. Duygu ve ihtiyaçlarınıza bakmak için birkaç dakika ayırabilir, bir mum yakıp daha uzun da oturabilir, belki Noofot Zone oyununa dahil ettiklerimiz ya da başka kaynaklardan bulabileceğiniz duygu ve ihtiyaç kartları üzerine düşünebilirsiniz. İstediğiniz kadar vakit ayırın. Burada önemli olan günlük olarak yapmak. Böylece bu duygu ve ihtiyaçlar alemine aşinalık kazanabilir. Çeşitli durumlarda tetiklerinizin nerede olduğuna, nelere kıymet verdiğinize dair daha bir fazla öz farkındalık geliştirebilirsiniz. Anne babaların dışarıdan destek almalarını da öneriyorum. Düzenli buluşan bir ebeveynlik grubu olabilir. Dünyanın farklı yerlerinde kitabımız, saygılı anne, saygılı çocuk üzerinde çalışma buluşmaları yapan ebeveynler olduğunu da duydum. Her hafta bir bölüm seçip üzerine konuşuyorlar. empati partneri de edinebilirsiniz. Yani aktive olduğunuzda o an sizi uyaran ihtiyaçları net olarak göremediğinizde şiddetsiz iletişim çalışan başka insanları arayabilirsiniz. Tabii ki okumalar yapabilir kurslara katılabilir. No Folsom oyunu kullanabilirsiniz. Kendinize bolca destek bulun. Also, Çünkü bana sorarsanız ebeveynlik bu gezegen partner, üstünde en önemli ve en zor iş. Of course there's reading and uh, there's workshops and uh, you can use the no fault zone game for for all of this so finding lots of support for yourself because in my view parenting is probably the hardest and uh, most important job on the planet. Evet çok en son cümle çok <gülüyor> böyle vurucu. Ebeveynlik bu gezegen üstündeki en önemli ve en zor iş. Katılıyorum. Bu kendine empati tekrar hatırlattığı için şükran doluyum. Çünkü zaman zaman unuttuğumuz bir şey. Hani hep söylüyoruz kendimizin şarjı. Ben telefon şarjına benzetiyorum. Şarjım bitince kimseyle iletişim kuramıyorum. O yüzden sık sık şarj etmek kendimize. Onu da duygu ve ihtiyaçlarımızı neye, ben şu anda ne durumdayım, neye ihtiyacım var? Belki bir dinlenmeye, belki bir... Çay içmeye, <gülüyor> belki bir arkadaşımla konuşmaya ihtiyacım var. Ancak ondan sonra iletişime tekrar geçebiliyorum. Bunu da bu cevapta tekrar hatırlatmış oldu. Sürü artık. Hı hı. Evet. Bir sonraki soru. Bir sonraki soru. <gülüyor> no fault zone, hatasız bölge değil mi? Öyle hı hı. dükçeleştiriyoruz. Oyununun öyküsünü anlatabilir misiniz diye sorduk. Severek anlatırım. Benim için geriye dönüp bu fikri yaratıcı partnerim Victoria Kendall Hudson'la birlikte nasıl bulduğumuzu düşünmek eğlenceli. Ebeveynlik üzerine saygılı anne baba saygılı çocuk kitabını yazarken, Ah ya Rabbim kitabı yazmak aylar sürdü ve o süreç bizi ebeveynliğe dair kendi anlayışımızın ve deneyimimizin derinliklerine götürdü. Şiddetsiz iletişim anlayışımıza, bunun bize ve başka ebeveynlere nasıl hizmet edebileceğine derinden baktık. Kitabımızı yedi anahtara bölmüştük. Her ebeveynin istediği bir şey olarak saygı ve işbirliğiyle başladık. Çocuğunuzla ilişkide saygı ve işbirliğini onunla bağlantı kurarak, onu dinleyerek, onu birlikte nasıl yaşamak ve öğrenmek istiyoruz sorusuna dahil ederek yaratabilmeniz için fikirlerimizi paylaştık. Sonraki bölüm kendine saygıyla ilgiliydi. Üçüncü bölüm çocuklarla işbirliğini engelleyen koşullar üzerineydi. Sunduğumuz anahtarlardan birincisi ise, bir amaca yönelik ebeveynlik etmekti, neyin peşinde olduğumuz hakkında net olmak, yaptığımız e, deney, yaşadığımız şey ne üzerine, unuttuğunuzda kendinize bunu hatırlatmak. İkinci anahtar, her eylemin ardındaki ihtiyacı görmekti. Bu şiddet iletişimin temel uygulaması. Her eylem temel insani ihtiyaçlarımızı karşılama girişimidir. Çocuklar bağırdığında da kapıyı bizim hoşumuza gidenden daha ser şekilde çarptıklarında da yaptıkları her eylemde biz bunu arıyoruz. Eylemlerinin ardındaki ihtiyaçları. Tabii biz de her eylemimizin ardındaki kendi ihtiyaçlarımıza bakıyoruz. Üçüncü, e, dördüncü anahtar. Vermeyi esinlemek. Gönülden vermek, herkes vermeye katkıda bulunmayı sever. Evinizde ve çocuğunuzla ilişkinizde bunun serbestçe gelişmesine hangi koşullar e, izin verir? Beşinci anahtar saygı dili kullanmak üzerineydi ve burada şiddetli iletişimin işleyişine girmiş olduk. Dürüstlük, empati, bu iletişim araçlarının çalıştırılması. Altıncı anahtar benim en önce... Böyle bir şeyi deneyim, deneyimlememiş olduğunuzu, çocukların da sizin de e, sürekli büyüyüp değiştiğinizi bilmek. Yani bu deney yapma ve bir şeyler deneme tutumuyla yaklaşmayı öğrenmek. Yani yeniden yeniden öğrenmek. Bu aynı zamanda hata yapabileceğiniz anlamına geliyor. Süreç içerisinde hatalar yapabilirsiniz ama bunları öğrenmek ve büyümek için somut araçlar olarak kullanabilirsiniz. Kitabın sonunda yedinci anahtara evinizi hatasız bir bölge haline getirmek başlığını attık ve bu fikri tuttuk. <gülüyor> Bütün evin yargıdan, eleştiriden muaf olabileceği, hataların parmakla göstermelerin olmadığı bir alan olabileceği, insanlığımızın, niyetlerimizin gerçekten anlaşıldığı bir yer olması fikri çok hoşumuza gitti. Hatasız bölge oyunu fikri ilk buradan geliyor. Biliyor Biliyor muydun bunu? Evet ben bu kadar detaylı bilmiyordum bu hatasız bölge oyununun bu böyle bir <gülüyor> şeyden çıktığını. Ee, çok hoş gerçekten. Hep şey hoşuma gidiyor. Geçen programda da söyledik. Yani bütün evin yargıdan, eleştiriden muaf olabileceği, hataların parmakla göstermenin olmadığı bir yer. Yani böyle çok büyük bir değişim. Yani bence bütün paradigma değişiyor orada. <gülüyor> ee, aynı zamanda şu an içimde can, çok canlı bir şey var e, Canan. Ee, e, sura bir önceki cevabında şeyi söyledi. Yani e, bu kitabı alıp buluşan e, ebeveyn grupları olduğunu söyledi. E, şu an saygılı anne baba saygılı çocuk kitabı e, Remzi Kitab yayınlanmış durumda. Eğer e, sizde yoksa merak ederseniz... Her yerde bulabilirsiniz. Bu hatasız alan oyunu da bu kitabın son e, attıkları başlığın ürünü. E, iç, e, bu oyunu da biz Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği olarak e, bastık. Çok güzel bir kutu oyunu halinde. Ben hatta kendi eğitimlerimde barış tavlası diyorum ona. Yenen yenilenin olmadığı bir tavla. E, i̇çinde nasıl oynandığına ilişkin bilgi de var. Onunla ilgili de... E, Şidesi iletişim Türkiye web sayfasında info.şidesiiletişim.com'da arkadaşlarımızdan edinebilirsiniz. Oyunu aldığınızda kitapla birlikte çok faydası olabilir. Yani hakikaten çok kolay içine girebileceğiniz bir oyundur. Evet hep birlikte ailece oynayabileceğiniz güzel bir yılbaşı tombalası. evet. <gülüyor> Bir sonraki soruyu sorayım sana. No Fault Zone'da devam ediyoruz yine. No Fault Zone oyununu e, anlatmaya devam ediyor aslında Surahart bu soruda. Sonra da sınıflara geçeceğiz. E, i̇stersen buradan devam edelim Canan. Olur tamam. The theme of a No Fault Zone took shape. No Fault Zone fikri bir iletişim oyunu olarak kitabı yazmayı bitirdikten birkaç yıl sonra şekillendi. Oyun tahtası var, duygu ve ihtiyaç kartları var, seçim kartları var. Bu materyallere şiddetsiz iletişimin öğrenilmesi ve uygulanmasını desteklemek için kullanmanın birçok yolu olduğunu gördük. Oyuna kendine empatiden başkalarına empatiyi desteklemeye, sorun çözmeye, hatta epeyce zor anlaşmazlıkları çözmeye kadar birçok farklı yöntemi katmaya gayret gösterdik. Geçtiğimiz 10 yılda hem İngilizce hem de üretildiği diğer dillerde oyun üzerine çalıştıkça, bu aracın bağlantı yaratmak, sorun çözmek ve bağlantılı diyaloglar yaratmaktaki erişebilirliği ve basitliğine hayran kalmaya devam ettik. Oyunu paylaşmak, tercüme edildiğini görmek bizim için neşe kaynağı oldu. In, uh, in other languages that have been mm, produced, different parts of the world. Um, we continue to be in love with uh, the, the accessibility and the simplicity of this tool, the No Fault Zone Game, to support connection and support problem solving and, and connected conversations. So that's been our our joy in sharing the game and seeing it translated and in, in uh... Neşe'den bahsetmişken hangi şarkıyı getirdin bugün çalalım evet, bizim için? Evet, şey. dunceleri de e, severek çaldığımız böyle hem yeni yıl hem kutlama hem sıra çok güzel bir sene daha bitiyor. Sezen Aksu'nun kutlaması. Çoktan bahar gelmişti Başakları şimdiden göğermişti Dağlarını gelincik baskı Başımı, omzuna yaslamaya. Başlıyor ömrümüzde yeni bir ufuk. Kirazlar olmadan tez vakitte. Asmanın sürgün ve Omzuna yaslamaya hayatı yenirim Röportajla süratle devam ediyoruz. Ee, şarkı girmeden önce No Fosson, e, nasıl bunun fikri akıllarına geldi ve böyle bir oyunu tasarladılar onu anlattı. Şimdi devam ediyor No ilgili konuşmaya. Evet. E, sınıflarda da, nasıl olacak? Sınıflarda nasıl olacak diye sorduk. Mazur görün son soruda yanıtım yarım kaldı. Soru No Falson oyununun aile içinde, okulda ve sınıfta kullanımı üzerineydi. Oyunu derslerine katmak isteyen öğretmenlere davetimiz şu. Bir deneyin. Bakın işinize yarıyor mu? Yaşadığınız bölgede oyunu deneyimleyen insanları bulun. Kurslarda danışmanlık seanslarında onların deneyimini öğrenin. nofotson.com adresindeki internet sitemizde kaynaklar da sunuyoruz. Biz de bu oyunu iş yerlerinde, evlerde ve sınıflarda kullanmanın yeni yollarını öğrenmeye devam ediyoruz. Özellikle de Öğretmenlerin bu oyunu öğrencilere, kendiyle bağlantı ve sorun çözme, anlaşmazlık çözümü için hızlıca öğretebildiklerini görüyoruz. Oyunu kullanmanın yollarından biri de bu. Çatışma çözüm aracı olarak kullanmak. İdealinde her öğrenci de oyundan bir tane olur. Böylece okul günü esnasında herhangi bir anda öğretmen öğrenciyle bu oyunu kullanarak e, iletişim kurabilir, kart desteğini çıkar, bakalım bu durumda ne oluyor falan diyebilir. Bu materyalleri edebiyat ve tarih çalışmalarında işlenen karakterlerin duygu ve ihtiyaçlarını anlamak için de kullanabilirler. Böylece dünyanın her yerindeki insanları birbirine bağlayan evrensel bir etmen olarak görmek mümkün olabilir. Benim davetim bu yönde. İnternet sitemize bakın, bölgenizde oyuna aşina olan insanları bulun, sonra da deneyin neler keşfettiğinizi görün. Sorunuz ya da kaygılarınız olursa biraz daha deneyimli olan insanlara geri dönün ya, üzerinden, ya da sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçin. Neyi heyecanlı, neyi zorlayıcı bulduğunuz hakkında bize geri bildirim de verin. Dileri hoşunuza gider ve sizin için yaratıcı bir araç olur. Umarız özlemini duyduğunuz şefkatli sınıfı yaratmak için size destek olur. Yolculuğumu paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacak bir şeyler duymuşsiniz dur. people who know a little bit more or <gülüyor> reach us at our website and give us some feedback as well about what you're finding exciting or what you're finding challenging. We hope you enjoy it. We hope it's a creative tool for you and yeah, we hope Supports you to create the compassionate classrooms that uh, that you're longing for. Thanks for letting me share my journey. I hope you found something here beneficial. Canan okurken çok heyecanlandım. <gülüyor> Surahart olmaktan mı? <gülüyor> Yok, yani şey bana çok heyecan verici geliyor. Ben Surahart'la işte iki yıl önce Türkiye'ye geldiğinde tanışmıştım ve Suraya şeyi söyledim. Toplumsal şiddete doğrudan maruz kalmış çocuklarla çalışmak istiyorum dedim. Sura bana dedi ki, e, Deniz o zaman e, doğrudan onlarla çalışan, yetişkinlerle çalışman gerekiyor. E, bu No e, bir grup, kapalı grup e, öğretmene öğretmek için gelmişti. Şiddet Türkiye Derneği ile başka bir okul mümkün birlikte yapmışlardı. Ben aradan girdim o eğitime ve Surahart'tan non öğrendim. O öğrendim. Zannediyorum o hatıralarım da canlandı. Sonra bunu alıp Mardin'e gittiğimde her yerde sanat derneğiyle çalıştığımda non ne kadar işe yaradığını gördüm. Diyarbakır'daki öğretmen arkadaşlarımız Özenç ve Gülesra'nın sınıflarında nasıl uyguladıklarını gördüm. Barış masası yazmışlar. Yine İstanbul'da Fatoş Ateş öğretmen arkadaşımız sınıfında bağlantı köşesi oluşturdu. Yani şu an okullarda non e, hatasız alan oyunuyla barış masaları, bağlantı köşeleri oluşturuluyor. Bunları gördüm. Bütün bunlar beni duygulandırıyor. Çünkü umudum artıyor barış dolu bir gelecek, yeni nesillerin barış içinde büyümesiyle ilgili. Evet süre şeyinden de bahsetti sitesinden de programı kapatmadan önce onu da hemen söyleyeyim istiyorum www.dinofoldzone.com Evet aynı zamanda eğer İngilizce bir siteye gitmek sizin için zorsa şiddetsiz iletişim Türkiye web sayfasından e, NoFoldzone ile ilgili bilgi alabilirsiniz Türkçedir. <gülüyor> aynı zamanda NoFoldzone nasıl uygulandığına ilişkin bir video ya da altyazı yaptık ve koyduk oraya oradan bulabilirsiniz bize yazabilirsiniz. Evet. Yılın son programını kapatırken herkese iyi seneler. Barış, barış, barış istiyoruz. Barış dolu yıllar istiyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Nice barış dolu yıllar olsun. İyi yıllar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Spatar ve Canan İrten